Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Riyaz-ı hadis kitabımızın 48. babı olan iyi kimselere, zayıf, fakir ve düşkün insanlara eziyetten sakındırma Konu ile ilgili ayetler Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işlemedikleri bir işten dolayı suç isnat edip eziyet edenler gerçekten çirkin bir iftira atmış ve böylece ap açık bir vebal yüklenmişlerdir. Ahsap suresi ayet 58. Duha suresi ayet 9 ve 10'da Rabbimiz buyuruyor. Öyleyse sakın yetimi incitme. Herhangi bir konuda senden yardım isteyeni de azarlama. Ona yardım elini uzat. Eğer gücün yetmiyorsa tatlı bir uslupla özür dile. Fakat hiçbir zaman onu kapından kovma. Konu ile ilgili hadisler. Cundub bin Abdullah radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Beş vakit namazı özellikle de sabah namazını cemaatle kılan bir mümin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 Dış görünüşlerine göre hüküm vererek onları serbest bırakın. Kalplerinde gizledikleri niyetlerini de Allah'a havale edin. Onları İslam'ı kabul etmeye zorlamayın. Bakara suresi ayet 256. Tövbe suresi ayet 5'te Rabbimiz yine buyuruyor. Bir zamanlar size en ağır işkenceler yapmış olsalar bile onlara karşı merhametli ve affedici olun. Unutmayın ki Allah çok bağışlayıcı çok şefkatlidir Konuyla ilgili hadisler Abdullah bin Ömer radiyallahu peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir ben İslam'a savaş açan insanlarla ancak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet edinceye namazı kılıncaya ve zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum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 Hesabı ise Allah'a aittir. İnsanların niyetlerini sorgulamak ve onları bundan dolayı yargılamak benim görevim değildir. Evet saygıdeğer dinleyenler, Tarık bin Eşşem radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Bizimle savaşanlar arasından her kimle ilah illallah, Muhammedu Rasulullah der ve Allah'tan başka tapınılan her şeye reddederse onun malı ve kanı haram olur. Böyle birinin canını, malını ve ırzını korumak Müslümanların görevidir. Biz onun niyetini sorgulayamayız. Açık beyanını esas alırız. İş dünyasının gizli niyetinin hesabı ise Allah'a aittir. Mikdad bin Esved veya diğer adıyla Mikdad bin Amr radıyallahu anh anlatıyor Peygamber Aleyhisselam'a, Ey Allah'ın Resulü şöyle bir mesele hakkında ne dersin? Ben kafirlerden biriyle savaşta karşılaşıp onunla çarpışsam ve o kılıcıyla vurup benim bir kolumu koparsa, sonra da ben onu tam öldürmek üzereyken elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp ben Müslüman oldum dese böyle dedikten sonra onu öldürebilir miyim diye sordum. Peygamberimiz, hayır onu öldüremezsin buyurdu. Ben iyi fakat ey Allah'ın Resulü, adam beni kolumu kesip kopardı. Ondan sonra da büyük bir ihtimalle ölümden korktuğu için bu sözü söyledi dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Onu sakın öldürme çünkü bu sözü samimi olarak söyleyip söylemediğini asla bilemesin. Şayet iman etmiş olduğu halde onu öldürürsen... O senin kendisini öldürmeden önceki durumunda olur. Yani Allah yolunda savaşan bir mücahit gibi şehit olur. Sen ise onun bu sözü, kelime-i şahadeti söylemeden önceki durumuna düşersin. Üssame bin Zeyd radiyallahu anh'a anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi Cüheyne kabilesinin Huraka kolu üzerine savaşa göndermişti. Sabahleyin onlara... ''Sularının başındayken ani bir baskın yaptık. Ben ve Medineli Müslümanlardan bir kişi onlardan birine yetiştik. Diğerleri kaçtığı halde o olduğu yerde duruyordu. Biz onun üzerine yürüyünce adam ''La ilahe illallah'' dedi. Bunun üzerine Medineli arkadaşım ona saldırmaktan vazgeçti. Fakat ben mızrağımı saplayarak onu öldürdüm. Biz Medine'ye dönünce bu olayı Peygamber aleyhisselama anlattılar.'' Peygamber beni yanına çağırtarak, ''Üsame sen o adamı la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün?'' dedi. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü o bunu sadece canını kurtarmak için söylemişti.'' dedim. Peygamber tekrar, ''Demek sen la ilahe illallah dediği halde o adamı öldürdün öyle mi?'' diye sordu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ben içimden keşke bu olaydan önce Müslüman olmamış olsaydım da bugün tertemiz günahsız bir şekilde İslam'a girseydim diye arzu ettim. Müslimde yer alan bir diğer rivayet şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam adam la ilahe illallah dedi ve sen de onu öldürdün öyle mi diye sordu. Ben ey Allah'ın Resulü o bu sözü sadece silahtan korktuğu için söyledi dedim. Peygamber sen onun kalbini mi ya baktın, bu sözü samimiyetle söyleyip söylemediğini bilesin buyurdu. Peygamberimiz bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ben bu olaydan önce İslam'ı tanımamış olmayı ve o gün tertemiz günahsız bir şekilde İslam'a girmiş olmayı temenni ettim. Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlardan oluşan bir askeri birliği müşriklerden bir kavme karşı savaşmalar için göndermişti. Nihayet Müslümanlar müşriklerle karşı karşıya geldiler. Müşriklerden bir adam Müslüman askerlerden hangisini gözüne kestirirse onu takip edip öldürüyordu. Müslümanlardan biri de bu adamın boş bulunduğu bir anı gözlüyor onu tepelemek için fırsat kolluyordu. Biz bu Müslümanın Üsame bin Zeyd olduğunu aramızda konuşuyorduk. Üsame kılıcını çekip de tam adam öldüreceği sırada o aniden La İlahe Allah dedi. Fakat Üsame onu yine de öldürdü. Peygamber'e zafer haberini ileten müjdeci geldi. Peygamberimiz ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. La ilahe illallah diyen o adamın durumunu ve Üsame'nin ona ne yaptığını da anlattı. Bunun üzerine peygamber Üsame'yi çağırdı ve ona o adamı niçin öldürdün diye sordu. Üsame ey Allah'ın Resulü o adam Müslümanların canına kıydı falanı filan öldürdüm diyerek birkaç şehidin adını saydı. Sonra sözlerine devam ederek ben de onun üzerine yürüdüm. Fakat o kılıcını görünce La ilahe illallah dedi diye cevap verdi. Peygamber aleyhisselam Müslüman olduğunu söylediği halde sen onu öldürdün öyle mi dedi. Üsame başını önüne eğerek evet dedi. Bunun üzerine peygamberimiz peki la ilahe illallah sözü mahşer günü karşına geldiğinde ne yapacaksın? Allah'a bunun hesabını nasıl vereceksin dedi. Üsame ey Allah'ın Resulü beni bağışlaması için Allah'a dua edin dedi. Fakat Peygamber onu hiç duymuyormuş gibi sürekli olarak mahşer günü La İlahe sözü karşına geldiğinde ne yapacaksın söyle mahşer günü La İlahe sözü karşına geldiğinde ne yapacaksın diyor başka bir şey söylemiyordu. Evet saygıdeğer dinleyenler Abdullah bin Utbe bin Mesud şöyle dedi Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ı şöyle derken işittim Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında Allah'tan gelen vahiy sayesinde insanlar gizli hallerinden de sorumlu tutuluyorlardı. Fakat artık vahiy kesilmiştir. Bu yüzden biz insanları yalnızca gördüğümüz davranışlarına göre değerlendiririz. Bize iyi davranışlar gösteren kimseye güvenilir, kimse bilir, ona yakınlık duyarız. O kişinin gizli hallerini araştırmak bize düşmez. Onun gizli işleriyle ilgili hesabını Allah görecektir. Bize karşı kötü davranışlar sergileyen bir kimseyi de güvenilmez bir olarak kabul ederiz. Maksat ve niyetinin iyi olduğunu söylese bile sözlerine inanmayız. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.